Feyzül Furkan, Kur'an-ı ve açıklamadığı meali. Raşiye suresi. Gâşiye, kaplayıp örten demektir. Mekke döneminde nazil olmuştur. 26 ayettir. Adını ilk ayetindeki aynı ifadeden almıştır. Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Birinci ayet. Dehşetiyle her şeyi sarıp kaplayan o kıyametin haberi, ...artık sana geldi. 2. Ayet... ...bir takım yüzler... ...o gün öne eğiktir. 3. Ayet... ...onlar dünyada boşuna çalışmış... ...yorulmuştur. 4 ve 5. Ayet... ...kızgın bir ateşe girerler... ...kaynar bir kaynaktan... ...su içirilirler. 6 ve 7. Ayet... ...onlar için kuru... ...acı bir dikenden başka yiyecek yoktur. O ne besler...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 Orada yüksek tahtlar, hem de önlerine konmuş kadehler, sırayla dizilmiş yastıklar, serilmiş nefis halılar vardır. 17, 18, 19 ve 20. ayetler. İnsanlar o devenin nasıl yaratıldığına, göğün nasıl yükseltildiğine, dağların nasıl dikildiğine, yerin nasıl yayılıp döşendiğine ibretle bakmazlar mı? 21. ayet. Resulü Onlara öğüt ver ve uyar. Sen ancak bir öğüt verici ve uyarıcısın. 22. ayet Sen o inanmayanların üzerinde zorlayıcı, baskıcı değilsin. İman ettirmek için zorlama yoktur. 23 ve 24. ayet Ancak kim imandan yüz çevirir ve küfre saparsa Allah da onu en büyük azapla azaplandırır. 25. ayet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 ...birer yemin değeri vardır. Bu 10 gece hakkında çoğunlukla Zilhicce'nin ilk 10 günüdür denmiştir. Fakat Ramazan-ı Şerif'in son 10 günü olduğuna dair de rivayet vardır. 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve 12. ayetler. Görmedin mi Rabbin nasıl yaptı ad kavmine? Kıymetli sütunları, yüksek bina ve köşkleri olan... ...şehirler arasında benzeri yaratılmamış ireme...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 13. Ayet Bu yüzden Rabbin onların üzerine bir azap kamçısı salı verdi. 14. Ayet Çünkü Rabbin elbette gözetleme mevkindedir, her an kullarını görüp gözetendir. 15. Ayet Buna rağmen şu insan var ya, ne zaman Rabbi onu zenginlikle imtihan edip de ona iyilik ikram eder ve ona bol nimet verirse... Rabbim bana ikram etti der, sebebini ve şükrünü unutur. 16. ayet Ama Rabbi ne zaman imtihan edip üzerine rızkını daraltırsa, Rabbim bana ihanet etti, hor baktı der. 17. ayet Hayır, öyle değil. Doğrusu siz kendinizi düşünüp yetime ikram etmiyorsunuz. 18. ayet Yoksula yedirmeye birbirinizi teşvik etmiyorsunuz.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 23. ayet O gün cehennemde getirilip ortaya konulur. O gün günahkar insan her şeyi hatırlar ama artık hatırlama ona ne fayda verecek? 24. ayet O zaman "Ah keşke ben bu hayatım için dünyadayken salih ameller yapıp önceden gönderseydim." diyecek. 25 ve 26. ayet Artık o gün O'nun azabı gibi hiç kimse azab edemez ve hiç kimse O'nun asilere vurduğu bağ gibi bağ vuramaz. 27 ve 28. ayet Ey Allah'ın rızasıyla huzura eren nefis, Rabbini hoşnut etmiş ve sen de Rabbin tarafından hoşnut edilmiş olarak Rabbine dön. 29 ve 30. ayet Haydi iyi kullarımın içine katıl ve cennetime gir.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 Kutsal Mekke'ye yemin ederim ki, ikinci ayet, Sen bu şehirde oturacaksın. Bu ayetle Mekke'nin ileride İslam şehri olacağının müjdesi verilmektedir. Üçüncü ayet, Babaya ve oğluna yemin ederim ki, Hazreti İbrahim ve Hazreti İsmail'e, Bazı müfessirlerse bundan Hazreti Adem ve onun salih neslinin kastedildiğini söylemektedir. Dördüncü ayet. Gerçekten biz her insanı hayatında karşılaşacağı bir takım zorluklar içinde yarattık. Beşinci ayet. İnsan hiç kimsenin kendisine güç yetiremeyeceğini mi zannediyor? Altıncı ayet. Gösteriş için övünerek ben birçok mal tükettim diyor. Yedinci ayet. O hiç kimsenin yani Allah'ın da kendisini...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 nefsin arzu ve isteklerine göre tanzim edilen şerli yaşam biçimini seçti 17. ayet sonra bu sarp yokuşu aşmak iman edip de birbirlerine sabrı ve merhameti tavsiye edenlerden olmaktır 18. ayet İşte bunlar bahtiyar olan amel defteri sağından verilen kimselerdir 19. ayet ayetlerimizi inkar edenlerse sol ehli olan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 Ayın güneşe uyması ve ona benzemesi de 14 ve 15'inde dolunay günlerinde olur ki doğuşu güneşin batışını takip eder. 9 ve 10. ayet. O nefsini günahlardan tertemiz yapan muhakkak kurtulup umduğuna ermiştir. Onu günahlarla örtüp gömen de elbette ziyanı uğramıştır. Şirkten, ibadetsizlikten, kötü duygu ve fiillerden. 11. ayet. Semud kavmi azgınlığı yüzünden peygamberleri Salih'i yalanladı. 12. ayet Hani onların en bedbahtı olanı mucize olarak verilen deveyi öldürmek için ayaklanmıştı. 13. ayet Allah'ın peygamberi Salih onlara Allah'ın dişi devesine ve onun su içmesi nöbetine dokunmayın demişti. 14. ayet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 Ferdin veya bir grubun asiliğine karşı ceza umumi gelir. 15. ayet Bunun sonucundan yere batırmasından da o korkacak değildir. Leyl Suresi Mekke döneminde nazil olmuştur. 21 ayettir. Ley, gece demektir. Adını ilk ayetteki aynı kelimeden almıştır. Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. 1, 2 ve 3. ayetler. Karanlığıyla bürüyüp örttüğü zaman geceye, açılıp parladığı zaman gündüze, erkeği ve dişiyi yaratana andolsun ki, 4. ayet.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 11. Ayet O aşağıya, cehenneme düştüğü zaman malı ona hiç fayda vermeyecek. 12. Ayet Şüphesiz doğru yolu göstermek bize aittir. 13. Ayet Şüphesiz ahirette, önünde olan dünya da bizimdir. 14. Ayet İşte ben sizi alevler saçan bir ateşle uyardım. 15 ve 16. Ayet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 Ebu Bekir radıyallahu anh ve benzerleri. 19 ve 20. ayet. O, yanındaki verilecek nimeti, bir kimseden şükran beklemek için değil, ancak yüce Rabbinin rızasını kazanmak için verir. 21. ayet. Elbette o da, Allah'ın kendisine vereceği nimetle hoşnut olacaktır. Feyzül Furkan